bil alim o kıyafahı ve derbün bilim, bhi terbi bhi bu isimler ve hükümler meselesinin ehmiyetini anladınız mı? Anladınız değil mi? Tam nasıl, pekala nasıl anlıyoruz? Ne demek yani? İsim hükümler, tamam? İsimler hükümler. İsimler neyle sabit olur? İsimler hocam o şeyi yapmakla. Yani şeyi yapmakla. Hı? O ismin, yani o ismin. Evet. O, ismin evet. o is, yani o ismin rükün mahiyetini vasıfların var olması ismin varlığını gerektirir. Evet. Tamam. o ismindeki yani müsamgasını oluşturan hakikat var olduğu zaman o zaman ne var var. isim var olur tam isim var olur ha bu manada ismin var oluşu da yani şeriatın varlığıyla, yokluğuyla ne Risalet'in ulaşmış, oluşmuş olması veyahut da işte Allah subhanahu wa Rasul gönderip, kitap gönderip göndermemesiyle alakası var, var mıdır, yok mudur? İ is yok, yok. Ha, yok Yok. Çünkü tamam yani bir mesele o. O önemli bir husus. Yani isim neyle var oluyor? Muhsemmanın varlığıyla var oluyor. Ya, tamam. İsmin, yani isim Muhsemmanın varlığıyla var oluyor. Hakikati var olduğu zaman isim de var olur. Bunda onun illa yani şeyle risalet ile bir bağlantısı olması Zorundur. zorunlu değildir. Tamam mı? Risalet öncesi de isim var olabilir. Risalet sonrası da isim var olabilir. Ama hükme gelince hükme yani hükümle bak şimdi işte meseleyi yani çekmeniz şey lazım. O. Yani her bir konuyu yerine yerleştirmeniz lazım. Şimdi hüküm peklediğinizde hüküm hükümün zorunlu olarak Risalet ile bir alakası var mıdır? Hükmün. Vardır. Yoktur. Tam yoktur. Yok. Tamam. Yani Ne ismin ve ne hükmün zorunlu olarak Risalet ile tamam. bir alakası yoktur. Şimdi hangi hükümden bahsediyoruz? Yani Risalet ile alakası zorunlu olmayan? Bu hocam şey, senin önceki isimler. Hükümden... Hangi hüküm? Bu akli Akli hüküm. Yani Aklı akli hüküm yani senin hüküm nedir yargıdır sen şimdi bir şeyin güzelliğini çirkinliğini doğruluğunu yanlışlığını yargılamak için risaletin varlığı şart mıdır değildir tamam ama hangi hüküm için risalet şarttır hangi hüküm için risalet şart? Şerih hüküm için evet şerih hüküm için ha aynısı da. Aynı şekilde isim için hangi isim için risaletin varlığı şarttır? Şeri. şer'i isim için. Tamam? Yani fark nerede olduğunu, nerede ayrıldıklarını gördünüz değil mi? Yani isim denen şer'i isim eğer sen bir ismi şer'i isim olarak ispat ediyorsan o zaman o onun için Risaletin varlığı şarttır. Ama isim kendi zatında neyle var olur? Müsemmanın varlığı yani eğer o isim yani o ismin temsil ettiği Ha, alamet olduğu, o eşyanın, o muayen eşyanın, rükün mahiyetine vasıfları yer var olmuşsa, o zaman ismi alır. Yani müsemması hakikati oluşmuş ise, o zaman ismi alır. Hüküm de, şeri hüküm, Risalete bağlıdır. Ama senin o isme binaen, yahut o, yani eşyanın, fiili neyse artık, hak ettiği ismi, yargılamada, ona bir izafette bulunmada yani. Ha. izafette bulunduğun zaman, o zaman ne? Bu akli hüküm için, Risaletin varlığı şart değildir. Tamam o zaman şimdi herhangi bir eylem veyahut herhangi bir söz yani veyahut bir eşya vasıflarına göre hem isim alır hem de hüküm alır. Ama bu hangi nasıl bir isim ve nasıl bir hüküm yani aklen aldığı isimdir ve aklen verdiğin hükümdür. Onun şer'i bir isim ve şer'i bir hüküm olabilmesi için Risalet olması lazım. Tam öyle birincisi o zaman ayırt ediyoruz. Ha, bu hususta bidat olan görüşler nedir? Bir haricilerin ve mutezilenin ve murci yok murci değil murci daha geniş bir yani mezhep itikad mezhebi yani cehmiler de murcidir, murci'dir maturidiler de murci'dir eşariler de murci'dir o genişmiyor ama şimdi bu bahiste özellikle yani bir hariciler evet iki mutezile ve üç maturidiler. Tamam Yani bir yani hariciler iki mutezile ve üç maturidiler. Bunlar bir bunların şeysinde yani ehli sünneti muhalefetlerindedir. Halefetlerindeki yani, ha, Onlar yani külliyen külliyen ne yapmış olursa olsun İslam'ı nakseder. Yani her türlü isyan İslam'ı nakseder. ancak burada tabi yani onlar yani şeyle meşhur değiller onlar yine bu konuda Risaleti yani Risaletin varlığını şart koşuyorlar lakin onlar yani Risaletin varlığını daha yani Resul'ün gelmesi Haniflerin varlığıyla vesaire ne diyorlar umumen bütün masiyetiyle tekfire gidiyorlar ama Mutezile'den ve Maturidiler'in şeysine nerededir? Muhalefetleri. En, en, en mazzefübe. Tamam ama yani yani onlar aslen bu bahiste bizim bahsimizde. Ben hani dedik yani yani isim bir akli bir şer'idir. Hüküm de bir aklidir bir şer'idir. Şer o zaman şimdi bu bahiste Mutezile'nin Maturidiler'in muhalefeti nedir? Nasıl muhalefet ediyorlar? hocam. Ha, aklı mutlak surette hüccet kabul ediyorlar. Tamam mutlak surette. Yani onlar böyle bir ayrıma gitmiyorlar. Diyorlar ki şer'i ismi ne tenkiha? Zavucan gayra. Hatta tenkiha zavucan gayra yani fe intallakaha felâ tahillû Akıl sahibi olduğu zaman o zaman Rabbini bilmesi üzerine vaciptir. Şer'an hüküm itibariyle vaciptir. Bilmediği takdirde cezayı hak eder dünya ve ahirette. Tamam, bir bu bir yani sapmış olan diğer sapmış olan görüş nedir? Matubi eşariler. Matubi Yok, eşariler. Ha, matüridiler akıllı mutlak hüccet kabul ederler ve bunu yani kendi ha, sözlerinden okuduk. Diye ki yani isimle şeri isim yani nikah hükmü tereddüb etti şeri isimle yazıyor. Ancak ne? İsimlerin neyle veririz diyorlar? Ancak şerih hitabıyla. Yer e şari. Yapma derse o zaman deriz ki bu kötüdür. Yap derse bu iyidir, yani vaciptir, iyidir. Yapma derse bu kötüdür, haramdır. Tamam. <gülüyor> yani bu bahiste şey olan görüşler, batılı olan görüşler. sayı olan nedir? İsim, müsemmasına göre, yani bir eşyata, bir fiil, söz, artık yani hakikatine göre isim alır. İsim alır. Bu Risalet öncesi de olabilir. Risalet sonrası da olabilir. Risalet öncesi olduğu zaman o zaman o isim yani akrın, senin idrakınla ismi alır. İnsanın kullandığı ismi alır. Ona, ona bina eden de bir yargı meydana gelir. Çünkü insanlar o isme ne edecek? Bir izafette bulunacaklar. Yoksa isim sadece öylesine verilmiyor. Niye bunları <gülüyor> böyle şey ediyorum? Çünkü yani cehalet mevzusunda bu bahis önemli. Anladınız? Yani bunu anlamanız lazım ki cehaletteki ihtilafı yani cehalet mazaret midir değil midir meselesindeki ihtilafı anlayabilmeniz için yani asıl esası ihtilafın düştüğü vaki olduğu ha yani o püf nokta burası o zaman yani isim ne? eşyan hakikatine göre isim alır peki o isme şimdi bir yargı tabi olacak mı? tabi olacak yani akıl yargılayacak Tamam. Yani bir şey pis. Pis kokuyor. Pis kokuyor. Pekala şimdi o, o eşya nasıl bir isim alacaktır? O Piş, pis mi? diyeceksin. Pis. Pekala o pis dediğin o eşyaya bir yargı tabi olacak mı? Evet. Nasıl bir yargı tabi olacak? Diyeceksin kaçırdı. ki evet çirkin yani bundan uzak durmak lazım. Hı. Bu pis bir şey. Pekala şimdi bu yargı neydi? Nasıl bir yargı? Bakayım. Aklın yargısı. Ha, muhakkak akıl yargısı onun ardından gelecek. Yani sen onu bir pis olarak, pislik olarak isimlendirmenle beraber onu kendi yani sanki bir gerçeği yokmuş gibi davranır mısın aklen? Evet. Hayır. Eğer sen ona o, çünkü işte burada o önceki bahisler onlar. Ha? Çünkü o pislik nedir? Mezmum olan bir şeyin aldığı isimdir. O ismi zaten almasının sebebini çünkü mezmum. Sen yani onu kötülüyorsun. E kötülüğün şeyden de akle ne dersin? Uzak duruyorsun. Uzak duruyorsun, edersin. Yani muhakkak yargı onun ardından hmm. gelecektir. Ha şimdi isim ve hüküm Risalet sonrası. Risalet gelmiş, şeriat, her şeyi beyan etmiş. O zaman ne şimdi o isimler ya da eşyalar, o fiiler, sözler isim alacak. Ya o isim kendi yani lugatın vaz edilmiş hal üzere kalacak. Şer yani şari onu o surette kullanacak. Değil mi? O zaman bunu ne diyoruz bu? Ha, lugavi hakikatı. Tamam, lugavi hakikati. Ama onu şari öyle kullanmış. Dolayısıyla ne yani o? Şer anda yani. Ha, şer anda hakikatı odur çünkü lugavi, lugavi hakikatı üzere kullanmıştır. Ama şari ona farklı bir manada yükleyebilir o zaman ne? Şer'i hakikati olur. Şer'i hakikati olabilir. Veyahut da insanlar bir topluluk bir araya ittifak ederek o maddeye ortak kullandıkları bir isim verebilirler. O zaman bu ne olur? Örfi hakikati olur. Her haliyle şimdi ne oldu? Yani Risalet sonrası o isimde sen bir yani bir şer'i yani o ismin bir delilini arayacaksın. O ismet tertib eden yani tertib eden hüküm de nasıl olması gerekecek? Şer'i olması gerekecek. Şer'i hükümde neye dayanması gerekecek? Delile dayanması gerekecek. Tamam? O zaman isim ve hüküm risalet öncesi de vardır, risalet sonrası da vardır. Mesela yani kastedilen bu. Bir. İkincisi bir meselene isim var olduğu zaman hüküm de var ona bir hüküm tertip edecektir. Tam hüküm terettüp edecektir. Lakin bu yani bu beraberlik zorunlu mudur? Değildir. değildir. Zorunlu değildir. Çünkü o var olan hükmü o isimden defedecek yani o isimden menedecek olan mani olabilir. Tam mani olabilir. Tamam. Mani olabilir. tamam. şimdi yani bu bizim buraya kadar işlediğimiz mesele buydu, konu buydu. Şimdi ikinci kısma geldik kitab hakikati hakikat hakikat-i dini ve ahkâmi Dini isimler hakikatleri ve o dini isimlerin hükümleri. Sonra başlamıştık. Sekizinci bab demişti. El-maksudu bi-esme-ed-din Dini isimler derken kastedilen nedir? Yo bunu, hocam. okumuştuk. El-kısma-thâlih. Yani El-kısma-thâlih. Üçüncü kısımdayız. Evet. Kitab-ül esma illeti leyse lehe irtibatun bi'kiyamil hucca. Ve tutleku ala men fealaha. Ve lew lem tekum aleyh'l-hucca. Bu evet buradaydık. Üçüncü kısım. O zaman şimdi hüccet ikamesiyle irtibatı olmayan isimler ve bunlar itlak edilir. Ala men fealaha. Fiili işlerine itlak edilir. Ve lew lem tekum aleyh'l-hucca. Kendisine hüccet ikamesi yapılmamış olsa dahi. Sonra İmam-ı Teymi Rahmet'in okuduk. Onun ardından da Şeyh Abdül Latif'in sözünü okuduk. son 12. bab'a geldik. Yani bu 11. bab yani bir temhidi bab. Mukaddime mahiyetinde. 12. bab diyor ki 12. bab Luhuq ismi şirk limen telebbese bihi ve nefhül islami anhu ve lav qable qiyamin hucca. O zaman Luhuq yani ilhak edilmesi neyin? Neyin ile? Şey, İsmü şirk. Şey şirk isminin ilhak edilmesi kime? limen telebbese bihi yani ona karışan ha, ona karşın, yani onu işlemiş olan şirk işlemiş olan şirkin hakikatı kendinde ha, var olmuş olana şirk isminin ilhak edilmesi bir ikincisi ve nefyul islam ve islamı nef yedilmesi anhu ondan velev kable kıyamil hücce velev ki hüccet yani hüccet ikamesinden evvel o zaman şimdi burada babta ne diyor yani bir kişi Şirkin hakikatını kendi zatını oluşturmuş ise şirk ismini alır ve ondan İslam'da ne nefkedilir? edilir? Velev ki hüccet ikamesi gerçekleşmemiş olsa da yani ona beyan edilmemiş olsa da eskilerin tabiri. Yani sen ona beyan ulaşmamış olsa da birileri ona beyan etmemiş olsa da yani doğru yanlışı yine de on müşrik olur. Şirk ismi kendisinde var olur şirk ismi kendi var olur ve İslam'ı yani nef yedilir belev yani beyan işte henüz yani, kendisine ulaşmış olsa da şimdi diyor ki emthalu bunlar kimler mesela emthalu ehlil fetarat fetret ehli vel cahili vel muteavvili vel mukhtii ve zemani galibetil cahli ve killetil ilm yani ve men fi zemani galibetil cahli ve killetil ilm burada misal veriyor yani burada maksut kimler Mesela fetret ehli, fetret ehli kimler? Yani kendilerine davet ulaşmamış olanlar umumen. Ha bu bab daha sonra gelecek. Yani fetret ehli bir husus kimlerdir? Ama umumen ne derece diyebilirsin? Kendilerine davetin Ulaş. ulaşmamış oldukları. Onlar fetret ehli. Ha aralarında bu mesela yani kimisine has davet ulaşmış olabilir. Topluluk yani fetret ehlidir, ama onların arasında belki has davet ulaşmış olabilir. O artık fetret ehlinden çıkmıştır vesaire ama umu men yani fetret ehli kendisine davet ulaşmış olanlar bunlar mesela yani mesela Rasulullah sallallahu aleyhi sallamın bişetinin evvel cahiliye muşikleri diyoruz ya onlar yani fetret ehli diyoruz kendilerine davet yani bir isaret kendi aralarında bulunmamış yok İsa aleyhi ve Muhammed aleyhisselam arasında bir fetret dönemi var fetret dönemi oluşmuştur Çünkü o dönemde insanlığa bir rasul Gelmemiş. gönderilmemiştir gelmemiştir Dolayısıyla o yani o ara bir şey arası açık boş bir ara yani risale rasullerin gelişinde bir kopukluk o meydana geldiği bir zaman yani bunlar bir Vel cahili diyor ki cahil ol mu muteul yani tevil eden ve yani hataen yani bunlar o zaman kimler yani fetret ehlinden şirk işlemiş, şirkin hakikati kendisine var olmuş, müşrik olmuş. Cahil şirk işlemiş müşrik, müşrik olmuştur diyor. Müteavvil şirk işlemiştir, müşrik olmuştur. Hata eden yani hataen şirk işlemiştir, müşrik olmuştur. o o zamanı galibiyet-i ve yani bu cehaletin yaygın olduğu ve ilminde az olduğu dönemde şirk işlemiş, muşriktir diyor. Muellif, hafizullah, muşriktir diyor. Ha bu bahis tabi çok biliyorsunuz şu zamanda da çok ihtilaflı, <gülüyor> tartışılan bir bahis. Kimisi yani bu konuda aşırılara gidiyor. Ha biz kitabı okuyacağız. tam kitaptan istifade etmeye çalışacağız. Belki isabetli olmayan yerleri de yani isabetli olmadığını veyahut da düzeltilmesi gerektiğini düzeltmeye de çalışacağız. Yani bizim bu konuda bir taas, taasibimiz yok. Yani şimdi her tabii bir görüşümüz var ama mesele o değil. Mesele biz kitap okurken ne edeceğiz? Kitabı takip edeceğiz ve nedir doğru olan onu tartmaya çalışacağız. Yani iki tarafında bu bahiste görüşlerinden yani cihetlerinden mesele yaklaşıp bir görüşün lehine olan ve diğer görüşün aleyhine olanı tespit etmeye çalışacağız. Yani çünkü biz hakkı istiyoruz. Bizim derdimiz doğru olan, hakkı olan çünkü daha önce de demiştim bu mesele bizim dinimizde ihtilaflı bir mesele değil. Tam o da yani onda bir an bilmeniz lazım yani şu kitabın asıl mevzusu olan, ana konusu olan dinin aslında cehalet, mazeret midir, değil midir meselesi dinde ihtilaflı olabilir mi? Olamaz. Böyle bir mesele nasıl ihtilaflı yani? ihtilaf ne manaydı? Yani makbul bir ihtilaf. Yani iştihada açılmış bir mesele olarak. Mümkün değil çünkü bu dinin en muhim meselesi. Yani sen ne diyorsun? Eğer cehaleti mazeret kabul ediyorsan diyorsun ki bir adam Müslüman aynı zamanda müşrik olabilir. Yani şirk ameli işleyebilir İslamıyla ile beraber. Ama diğer tarafta eğer şirki cehaleti, mazeret kabul etmiyorsan cehaleti bu bahiste... O zaman ne diyorsun? Bir insan şirkul ekber türünden bir şirk işlediğinde muşriktir. İslam'dan çıkmıştır yani. Yani ikisi birbirine zıt. Nasıl bu yani dinde bir makbul, bir ihtilaf olabilsin? Mümkün değil. Yani bu bahiste bir görüş doğru. Yani ya o görüş ya o görüş doğru. İkisi mümkün değildir var olması. Ama işte hangisi doğru? Mesele orada ve pe pe pek bu ikiyan bu bahiste ihtilaf ne kadar gerçekten makbuliyatta değil. Yani o yani büyük meseleler önemli. Ha şimdi bu bir bunlar yani burada hüccet ikamesi olmadan evvelde bunlara diyor şirk işledikleri takdirde tabii burada şirk yani konu konuşumu şirk ne tabii ki şirkul ekber ha yoksa şeykul asgar değil. İslam milletin ihraç eden yani İslamın nefk eden şirk şirkul ekber. O zaman burada yani fetret ehli cahil, tevil eden hata eden, hata eden yani şirkül ekber işleyen bunlar diyor müşrik olur. Velev ki kendilerine hüce dikamesi yap yapmamış olsa yani beyan edilmemiş olsa da davet kendilerine ulaşmamış olsa da. Ama inatçıya ve yüz çevrine gelince diyor tabi. yani ilme ulaşma imkanın varlığıyla beraber. Ya ilme ulaşma imkanı var. İnatlaşmış, terk etmiş yahut da yüz çevirmiş, terk etmiş. فَيُضَعْفُ لَهُمْ مَعَ ذَٰلِكَ اسْمُ الْكَفُرِ Aynı zamanda ne? Küfür ismi de ona izafe edilir. Ha? Yani o kafir oğlu لِقِيَ مِنْ حُجَّةِ الْمُتَعَلِّقُ بِالْتَعَذ۪يبِ وَالْقَتْلِ وَالْقِتَالِ Ona o isim, yani küfür ismi ha, verilir, izafe edilir. O da ne? Ona ne şey diyor, taalluk ediyor? tazib ve katıl, öldürme ve savaş o isme taalluk ediyor. Yani ona şimdi ne? Cezai ahkam da terettüp ediyor. O isme bak. Küfür ismine cezai ahkam terettüp ediyor. Yani tazib ahkamı. Öldürmek gibi, savaşmak gibi yahut da işte lanet okumak gibi, beddua etmek gibi vesaire bu tür tazib ahkamı sövmek vesaire Bunlar hepsine küfür ismine taalluk eder diyor ve ma yetbeuehu kema sevfe yeti bu daha sonraki kısımda gelecek yani hücret ikamesinden sonra var olan isimler bahsinde. ha bunu sadece burada niye zikrediyor yani bütünlüğü korumak için ha yani bütünlük korunması için bunu zikrediyor ha şimdi bunu delilendiriyor. Allahu Teala me kana lin-nebi ve'l-lezina amenu en lil burada Allah Subhanahu ve Teala مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ وَالَّذ۪ينَ اَمَلُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ Allah Azze ve Celle Muşrikler olarak isimlendiriyor ve burada konu olan tabi kimler? Yani bir öncesi var olanlar, yani var olan muşrikler. Ölmüş, yani bir öncesi müşrikler. Aynı mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ ve وَاَبَاكَ فِي النَّارِ Mesela babasının ateşte olup veyahut da annesine istifade etmek isteyip de istifadan menedilmesi gibi. Yani o biset öncesi yaşamış olan müşrikler, yani fetret ehli. Yani, yani onlar şahit getiriyor burada. Yani o fetret ehlini Allah subhanu ve teala kendi yani fetret ehli olmalarıyla beraber aralarında bir Resul'ün bulunmaması ile beraber ne diyor Onlara şahit nerede? <gülüyor> müşrikîn. Onlara müşrik diyor yani Allah azze ve onunlara müşrik ismini veriyor. Şahit o. Ve kâle taala ve كذلك zeyyene likathîrin min el müşrikîn katle aulâdihim şurakâuhum. Fesemâhum müşrikîn kablem o müşriklere tezyin etti. Yani süsledi, süslü gösterdi, güzel gösterdi. Katle <gülüyor> aulâdihim evlatlarını, çocuklarını öldürmeyi. Şurakâuhum <gülüyor> onların şirk edindikleri, ortak koştukları ne etti? Onlara kendi çocuklarını ve o diğer işledikleri masiyetleri ve başında gelen tabi masiyet şirki güzel gösterdiler. Ve burada yine Allah Azze ve Celle onları evet. muşrikler, muşrikler diye isimlendiriyor. Ve burada tabi maksud olan kimler? Yine Büyeset öncesi cahili Arapları. Artı burada aslen şeye de delaleti var yani ayetin devamında ve kaza zeyn eli kârîm müşrikler kâtlı evladdi hem şurkae عليهم din them liyurdu yani, onları, <gülüyor> <gülüyor> yani onları, hani. <gülüyor> onları helak etme yani helak olmalarını liyurdu them ardadan radiye ardâ liyurdu Onları ne? onları onların helak helak olmalarını vel yelbisu alehim onların dinlerini de karıştırmak için bulanık evet. hale getirmek için o zaman burada yani şimdi aslında bu muşrikler o zaman nasıl bir halde ve zaten ayetin bu kezer ke yani tezin ediyorlar o şerik edindikleri ne diyorlar o muşriklerin yani yaptıkları o masiyetleri onlara güzel gösteriyorlar onların yani hallerini dinlerini kendilerine bulanık bir hale getiriyorlar. Yani bunlar aslen hangi sınıfı da sokabilirsin. Bunlar müteâvil olanlar, muhti olanlar. Yani burada Allah'ın aziz yüce muşrik olarak isimlendirdikleri aynı zamanda yani bir bir nevi tevil edenler, bir nevi kandırılanlar yani ha? hata edenler, hata edenler. Çünkü o şerik edinmiş oldukları, onları o yaptıkları davranışları ve yaptıkları şirki onlara tezyin ediyorlar süslen süslü gösteriyorlar güzel gösteriyorlar ve dinlerini de karıştırıyorlar. Yani o da yani o kısma da bu ayette bir delalet var. El-Muhim Allah Subhanahu ve e o sınıfta olanları da ne diyor? müşrik olarak isimlendiriyor. Sonra vekale taala "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله." Ve bu ayet yani bu bapta en sarih ayetlerden ha. En sarih ayetlerden. Ve in ahdı min Allah Azze ve Celle olarak isimlendiriyor. Diyor ki müşrikler istejara yani sana sığınırsa fajirhu, ona Aman. eman ver, onu kabul et, hatta yasma kelam Allah. Demek ki o zaman ne? Allah'ın kelamı işitmemiş. işitmemiş ama ama, ama mevcut. Allah'ın kelamı mevcut. Hatta yasma kelam Allah. Allah'ın ismi mevcut. Lakin henüz işitmemiş. Bununla beraber yani o zaman ne? Allah'ın kelamı mevcut. Yani şimdi bunlar pekala bu fetret ehlinden mi? Hayır. Hayır değiller. Tamam yani Allah'ın kelamı mevcut. Risalet gelmiş. Lakin henüz risaleti işitmemiş. Bununla beraber Allah Azze ve Celle ne diyor? Müşrik nasıl isimlendiriyor? E, muşrik olarak isimlendiriyor. Neye binayen muşrik olarak isimlendiriyor? Çünkü zatında şirk, şirkin hakikatı var olmuş. Şirkin hakikati var olduğu için Allah azze Celle muşrik olarak isimlendiriyor. Velev ki risaletin varlığıyla beraber risaleti duymamış olsa da risalet var gelmiş ama henüz duymamış. Sen ister burada hatta'yı key olarak manalandır, ister ileen olarak manalandır. Değil mi? Hatta key olarak ya da ilahen olarak manalandıra, manalandırabilirsin. Her halde ne? yani o Allah'ın kelamını henüz işitmemiş. Hatta ayetin devamında ثُمْ ve مَأْمَنَةً وَذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ Yani Allah Azze ve Hüseyin onların cahil, oldukları. ha, cahil olduklarını bilmeyen bir topluluk olduklarını ifade ediyor. Yani bu onların ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyen bir topluluk oldukları için bu böyledir diyor. Yani bu ayet yani bahiste yani bu bahiste en açık ayetlerden, ha, sarih ay fasammahum mushrikeen qabla samail hucja hucjati isletmeden ne diyor onları müşrik olarak isimlendiriyor. Ku'l taala lem yakunillazina kafaru min ahli'l kitabi'l mushrikeena munfakkine hatta ta'tiy bayyine fasammahum mushrikeen qabla'l bayyine. Bu da yine yani aynı surette delil lem yakunillazina kafaru min ahli'l kitabi'l mushrikeen munfakkine Hatta تَعْتِيُونْ بَيِّنَا بَيِّنَنَا رَسُولُ مِنَ Allahı يَتُلُو صَحَفَ مُتَهَرًا O zaman beyine burada kim? Rasul. Ve Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın tilavet ettiği o tertemiz sahifelerine Kur'an. Kur'an. Ha, ha O gelmeden evvel diyor Allah Azze ve Celle. O gelmeden evvel ayrılacak değillerdi. Kimler? lem يَكُنِ اللَّذ۪ينَ Kefer aslını burada cümle aslında <gülüyor> Tamam ama o keferu ne diyor? Allah azze ve celle izah ediyor. Orada min dene yani. yani ha cinsi beyan ediyor. Ne o keferu hangi cinsten ibaretler? Ehli Bir ehli kitaptan ve iki müşriklerden. Demek ki o zaman yani ayetteki şey şahit nerede? Demek ki o zaman beyine gelmeden evvel Allah azze ve Cik onları ne olarak isimlendiriyor? Muşrik olarak isimlendiriyor. Beyine gelmeden evvel ha. Onları muşrik olarak isimlendiriyor. Artı bir de bu ayette bir de yani küfür ve şirk ayrımına delalet var. Ha. Küfür ve şirk ayrımı Çünkü Allah azze ve ocağın muşrik, muşrikleri kafir olarak isimlendirmiş ama ne beyine sonrası. Ha, çünkü onun için burada ayırıyor. Lem يَكُنُوا لَيْنَا كَفَرُوا men ahlil kia ve ve müşrikin onlar münfakin hasta teatyon beyine ve Allah teala falma nijem ile albri ezahum yürek kon ve Allah teala o tekuru inma aşrak abaaun min qabl ve Allah teala müşrik el arab in hi ila ismâun semaytumuha antum abaaunum sultan yani burada, bu ayetlerde Allah Subhanahu wa Taala o evelki toplulukların yani evvelki toplulukların kendilerine risalet gelmemiş olan toplulukların işlediği fiillerini olarak şirk olarak isimlendiriyor. Yani izahum Onlar şirk koşuyorlar. Fele mennecehu vel bari onları karaya güvene çıkardıktan sonra ne diyorlar? Ortak koşuyorlar. O fiillerini o zaman ne diyor Allah yani burada şahit o ne diyor? Allah Subhanahu ve Teala o işledikleri o fiilleri hakikatine göre isimlendiriyor. İş, i̇şledikleri eylemlerin hakikati şirk olduğu için diyor ki yuşrikun. Şirk koştu koşuyorlar. Veyahut da diğer ayette au taqulu inna eshrak abauna babalarımız atalarımız eşrakı yani şirk koşuyorlardı min kabul evvelden. Veyahut da Arap müşrikler hakkında enhiye illa esmaun sammaytum ve entum aba'ukum ma biha min sultan. Ve قال te'ala Mushikku'l Arab fala fi muriyatin mimma ya'budu ha'ula'i ve ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ha burada da Allah Subhanahu ve Teala onlar için kendisinden başkalar başkalarını ibadet ettiklerini ispat ediyor yani o fiili ibadet olarak isimlendiriyor kendisinden başkasına ibadet olarak isimlendiriyor mimme ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum o fiili o zaman ne? ibadet olarak isimlendiriyor fasamma aba'uhum abidin li gayrillahi qabl kıyamu hucce aleyhim Tabii işin hakikati yani şimdi gerçeği burada şeyhin yani bu ayetleri getirmesi aslen mahalde mahalde değil ha yani aslen yani yani ispat edil ispat etmek istediği delillendirmek istediği ne aslen yani hizmet etmiyor. Ha. Çünkü burada tabii şimdi buradan tabii o nasıl bir netice çıkarıyor? Ya bu de, de, ayetlerle deli getirenler nasıl neticeye getirecek ya çıkar çıkaracaklardır. Yani Allah Azze ve burada اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Yani onları, onlar için şirk fiilini ispat etti. O zaman şirk fiilin işleyen kimdir? Muşriktir. O zaman ne Allah azze burada onlar için şirk yani muşrik olduklarını, muşrik ismini ispat etti. Diyeceklerdir. Lakin yani işin gerçeği, ayet buna delil değildir. Çünkü zaten ispat etmek istediğin konu o. Yani senin zaten ispat etmek istediğin o. Oradan yani o fiil işleyenin de muşrik olacağını Tamam. Dolayısıyla işin gerçeği bu ayetler burada. Yani aslen yani delil mahiyetine ya yani da şahit gücüne sahip olan ayetler değil aslında. Aynı şekilde Yusuf aleyhisselatü isme şirki li kuffari Mısır'a. Mısır e, kafirlerine şirk ismini ilhak etmiştir diyor. Yusuf aleyhisselatü vesselam ve hum ehlül fetra. Onlar da ne? Fetret ehliydi. Yani ne mana fetret ehli? Kendilerine <gülüyor> Resul <gülüyor> gelmemiş. Fekal ya sahibi cezin erbab mutafariqun hayrul amillahi el vahid el kahhar ma ta'budun min duni illa asmaen samaytuhu antum ve burada yine aynı, yani burada Allah Subhanahu ve Taala ma ta'budun min dunihi illa asmaen ve antum ve antum ve yani yine onların Allah'tan başkasına ibadette bulunduklarını ispat ediyor Yusuf Ali (s.a.v.) fetret ehli olmalarıyla beraber tabii şimdi bunun akabinde gelecek olan adım nedir? E o zaman bunlar Allah'tan başkasını ibadet ede, ediyorlarsa e Allah'tan başkasını ibadet nedir? Şirkül ekberdir. Şirkül ekberde işleyen müşriktir. Yani ama bu dediğim gibi yani bu zaten ispat edilmesi gereken husus bu. Tamam. Ve قال تعالى وسددها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم Yani burada ayetin baksi Ha Belkis وسددها ما كانت تعبد من دون الله Allah'tan başka ibadet ettiği onu alı koydu Allah'tan başkasının ibadeti yani şirki onu alı koydu inneha kanet yani min kavmin kafirin Allah azze ve celle ne diyor Ondan ötürü kafir kavmi olarak isimlendiriyor ya bu şahit olan bir ayet ha. Bahiste şahit olan bir ayet. İnneha kanat men kavmin kafirin. Allah Subhanahu ve Teala kafir olarak isimlendiriyor. Vakıt qale kabledalika vecettuha ve kavmaha yescudun lişşems min dûnillâh. Yaptıkları amel de bu. Allah'tan azze ve celle başkasına yani güneşe secde varıyorlar. O ve kavmi Ebu da elbette şirk. Bundan ötürü de Allah Subhanahu ve Teala onu ve kavmini kafir olarak isimlendiriyor. Bu da yani henüz kendisine ha şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Yani burada diyor ki inneha kanet min kafirin. O kafir bir kavim idi. Yani kavimden idi. Şimdi burada bazı alimler diyorlar ki yani burada kafir ne manada? Yani müşrikin manasında. Çünkü ulemanın ekseri biliyorsunuz küfür ve şirk ayrımı Yapmaz. yapmıyor. Yani burada küfür yani kafir, muşrik manasında kafir. Ama racih olan, sahih olan burada kafir yani yani şirk ve küfür taksimatı dahilinde kafir. Yani hüccet sonrası. Ha, hüccet sonrası. Yani Allah subhanahu ve teala bu kavmi kafir kavim olarak isimlendiriyor. Çünkü kendilerine hüccet İzmir. ulaşmış, ikame edilmiş. O hüccette neyle ikam ediliyor? Yani Evvelinde Evelinde kısa Neml Suresinde hmm. Neml Suresi'ne geçiyor Evelinde Mektup atıyor. Mektup gönderdi Süleyman Aleyhisselam'a. Mektup ki "Kâlet Belkıs kâlet: Ya eyyühel melâ'u inni ulkî ileyye kitâbun kerîm. Ennehu min Süleymân ve innehu bismillâhirrahmânirrahîm. El lâ te'lû alayya muslimîn." Evet. Ve etûnî muslimîn. Osman yani evelinde risalet ulaşıyor. Mesajı ulaşıyor. Kendisine Süleyman Aleyhisselam davette bulunuyor. Utuni muslimin bana teslim olmuş olanlar olarak Müslümanlar olarak bana gelin diyor. Bana baş kaldır, kal baş kaldırmayın. Elle Dolayısıyla burada bundan ötürü de Allah azze ve celle inneha kanet min kavmin kafir. çünkü davete ulaşmış ve daveti reddettiler. Kabul etmediler. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين منذرين فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم على أنهم مشركون قبل بئثة وطلب منهم ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة وهذا بالدلالة القرآن ودلالة القرآن ودلالة الصنة والإجماع. أبداً شيء نتيجة كاردن نتيجة نادر. bütün الرسل kavimlerine gönderilmiş olan bütün rasuller onlara muşrik bir kavim olarak hitap ediyorlardı. Onları zaten şirkte bulundukları için onları Allah'a ifrad etmelerine çağırıyorlardı. Yani onlar için şirki ispat ediyordu her bir Resul. Gelen kavme gönderilmiş olan her bir Resul kendi kavminin şirkini ispat ediyordu. Ona binaende onları şirki terk etmeyi ve ibadeti sadece Allah Sübhanahu Wa Teala'ya sarf etmelerini haskılmalarını çağırıyordu davetleri zaten oydu. ve talabu minhum tarku shirki ve ifradallahi bil ibada ve haza bi dalalati'l-kur'ani ve dalalati's-sunnati vel iki şeyde mevcut kimisi meksur halini daha fasihter. kimisi meftuh halini daha fasih der en yani muhim yani bu diyor Kur'an sünnet ve icma ile sabit tabii ki bunda kimse ihtilaf etmez. Yani kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir esedinden eveki cahili toplumunu müşrik değildi diyor. Kimse böyle şey. Herkes diyor ki o müşrikiler yani onlar müşrik idi. Evet ha şey ondan sonra ne diyor? Ve anil esved ibn Sari' radıallahu anhu marfu'an arbaatun yamtahinu yawm al-kiyame fe zekara al-asam ve al-ahmak ve al-harime fatra الحديث الحديث ذكر طرقه ابن القيم ابن القيم في أحكام أهل الذمة وبعد مساقها قال يشد بعدها بعدا وقد صحل الهفاظ بعدها كما صحل البيهقي وأبد الحق وغيرهما حديث الأسود وأبي خريط وقد رواه أمة الإسلام ودونوها في كتبهم يعني برد ابن قيم رحم الله حديث بتن يولاري لفردكتان صندراء yani sihatını şey etmek için ispat etmek için birçok hafızda bu hadisi sahihtir demiş hadiste ne konusu dört kişi kıyamet günde imtihan edilecek arba'atun yemtahinunu yevmil kıyama yemtahinun ha yemtahinun imtihan olmuyorlar yevmil kıyama yani sağır وَالْاَحْمَقَ Yani akılsız, mecnun. وَالْهَرِمَ Yani bunamış. Bunamış, yaşlı. Artık aklını yitirmiş yani. وَرَجُلَنْ مَا تَفِي فَتْرًا Bir de fetret döneminde ölmüş olan kişi. Tek, pek pekala bu şimdi nasıl şey oluyor? Burada şahit nerede? Hadisteki şahit nerede? Rajlom niçin çünkü <gülüyor> <gülüyor> o, Allah koşanlar, bir ayva demek ki yani yani eğer imtihan edileceğine göre demek ki iman üzere, i̇man üzere ölmemiş, üzere ölmemiş. iman üzere ölmemiş çünkü iman üzere ölmüş olsaydı imtihana tabi tutulmazdı değil mi evet, evet. imtihana tabi tutulmazdı çünkü insanlar ikidir diyoruz. ولذي خلقكم في منكم كافر منكم مؤمن ان زي يكي tabi tutulacaksa o zaman demek ki yani iman üzere ölmemiş. Dolayısıyla o, zaman yani o fetret ehliğine yani burada hadisle fetret ehlinin de fetret ehline de şirk fiili ile şirk ismini alması ve ona göre de muamele görmesini yani ona şahit getiriyor. Öyle olduğu için ahiret gününde tekrar imtihan edilecek. Yoksa diğerleri açıkken yani asam, kenzel risalet ulaşmış ama işitmemiş, duymuş, anlamamış yani. Ahmak da öyle. Akletmemiş. Without da herim yani o bunamış artık yani akıl aklı zayi olmuş. Kaybetmiş, zayi olmuş. Ama bu raculun fatra bu böyle olması gerekmiyor. Bu akıllı diğerinde olabilir. Genç olabilir vesaire vesaire. Bunun yani imtihan edilmesinin sebebi nedir? Çünkü iman üzere hmm. vefat etmemiş. Yani şirk üzere vefat etmiş. Şirk üzere vefat etmiş lakin kendisine Risalet ulaşmamış. Dolayısıyla kendisine hüccet ikam edilmemiş. Dolayısıyla ahirete tekrar imtihan ediliyor. Yani hüccet ikamesi gerçekleşiyor. Ona göre de cennet cehennemi hak edecek. Ve hadif ve hadifu Adiyye ibn-i Hatim radül anhu, ellezî fîhî ittekhâzu ahbânum ve ruhbânum erbâbe min dûnillâh kâle şeyh avv bütün ta'lik kan hadis an falam bil yani burada malum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adi ibn Hatim ibadet ediyordunuz diyor o da diyor biz bunun bilmiyorduk bunun ibadet olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların o bilmediğini ma mazret olarak kabul etmiyor yine diyor bu işte tilka ibadetuhum İşte bu onların ibadetleridir. O kaddebte enne mushrik al-arab yaquluna fi talbiyatin labbaik la shareeka laka illa shareekan hu ve laka tamliku ve Bu da malum yani cahil Araplar böyle telbiye getiriyorlardı. Ha şimdi burada bu bapta <gülüyor> o zaman ne etti şimdi? Bu ayetleri ve bu hadisi dil getirerek dedi ki Risalet öncesi, tamam Risalet öncesi şirk işlemiş olanlara Allah subhanahu ve teala müşrik ismini ilhak etmiştir, vermiştir. Dolayısıyla o zaman şirk ismi hüccet ikamesiyle ile alakalı olan bir isim değildir. Hüccet ikamesi evvelinde de var olur, sonrasında da var olur. Şimdi ama şöyle insan bunu itiraz edebilir. Ayetleri dikkat ederseniz. Bu ayetlerde konu olan hepsi kimlerdir? Fetreti. Yani fetret ehli veyahut cahil veyahut da muteevvil ve temukhti. hepsi evet bunlar yani burada dediği gibi bu sözü doğru. Fetret ehli var ara, yani fetret ehli hakkında gelmiş cahiller var. Risalet yani ulaşmış lakin bilmiyor. Zâlike benim kavmûlâ yâlemûh. Bilmiyorlar. Cahil ve atı işte bu كذلك zeyyen kendilerine tezyin edilmiş hata etmişler yanılmışlar kendileri kandırılmış hatta ama hepsini nedir bu ayetlerde söz konusu olanlar hepsi asli müşrik hepsi asli müşrik tamam şimdi bab başlığıyla nasıl bunu bir araya getireceğim bab başlığı ne diyor luhukul ismi şirk وَالنَّفْيُ الْاِسْلَامِ اَنْهُ O zaman şimdi bunu diyebilmek için ne demen lazım? Bunların Ay o İslam'ı sabit olması lazım ki evet. İslam'ı nefya desin. Ha şimdi mesele nerede? Şimdi burada itiraz edecek olan şöyle itiraz et, edecektir. Diyecektir ki yani bu ayetler hepsi asli müşriklerle alakalıdır. Tamam. Asli müşriklerde zaten bu konuda ihtilaf etmiyoruz. Burada ihtilaf yok. Ama siz şimdi bu ayetlerle nasıl İslam'ı sabit olan, yani risaleti tasdik etmiş, gelen Resulü tasdik etmiş, şeriatı tasdik etmiş. Bununla beraber şirkul ekber işlemiş yani. Değil mi? Yani o şirk ile mutelebbis olmuş, işlemiş şirkul ekber. Nasıl şimdi bundan İslam'ı nefiy ediyorsunuz? Nasıl İslam yani? Yani bu bahiste burada getirdiğiniz bütün ayetlerin zaten aslen İslam'ı sabit değil ki. Aslen İslam'ı zaten sabit değil. Zaten müşrik Ama neye deli getiriyorsun? İslam'ın İslam'ın İslam nefyesine delil getiriyorsun. Şimdi buna birincisi bu mesele nasıl cevap verilir? Yani burada nef edilen İslam hangi isyan? İspat edilen şirk hangi şirk? Veyahut da o itiraz edenin yani ön mukaddimesi viyahı şeysi ne ve nasıl meseleye bakıyor onun için sana böyle itiraz ediyor. Nasıl? Bunlar İslam'ın Daha hmm. yani, Tabii yani risalet gelmiş bak şimdi risalet gelmiş. Yani o hangi açıdan bakıyor meseleye. Yani Muhammed Aleyhissalatu vesselam gelmiş. O da onu tasdik etmiş, risaleti tasdik etmiş. Ee, ve şeriat ile amel etmiş ama bir bahiste Şirkul Ekber'e düşmüş. Dolayısıyla bu açıdan baktığı için diyor ki yani nasıl şimdi yani o Risaleti tasdik etmiş olan İslam'ı sabit olmuş olan birisinin bir, bir kişiyi bu ayetleri kıyaslıyorsunuz. Yani bu ayetlerle onun hakkında hüküm getiriyorsunuz. Çünkü bu ayetler onu konet mi Bu ayetler asli şirkleri konu ediyor. Doğru, asli musiğleri konyor. Lakin lakin bu asli musiğlerin bozdukları bir İslam yok mu? <gülüyor> Çünkü biz ne diyoruz? Onda da hani bunlar, bunlar o mukaddimeler, bunda ihtilaf yok aslında. Yani bu cehalet mevzusunda ihtilafa düşmüş olanlar arasında o daha evvel işlediğimiz bahislerde ihtilaf yok. Hatta bunu birçok alimin sözünden beraber okudunuz, okudu katılıyorsunuz. Yani bu isim ve hükümler bakışı, bu takvi ve tahsim meselesi. Bu konuda yani Eş'ariler ve Maturidiler'in yan sapmış olduğu bu meselede Ehl-i Sünnet yani bu isimleri yargılaştı işte zaten bir basit bir tekrar yaptık ders başında biliyorsunuz. Hı -hı. İşte mesele burada şimdi geliyor. O zaman şimdi orada ne diyoruz? Şirk ve İslam la ihtemian ve la yertefian. la ihtemian ve la yertefian. Onun için Allah Subhanahu Allah Subhanahu ve Teala, inna haydaina wa sabila imma shakiran wa imma kafura. Huvallezi halakaqun femenkum kafirun wa menkum mu'min. Yani iki sınıf. O zaman ordan bu asli müşrikin nefyen asli müşrikin nefyetin bir İslam yok mu? Hangi İslam'ın nefy ediyorsun? Başka bir tabirle am olan İslam'ı. Am olan İslam'ı. Tam onu nefy ediyor yani eğer şirki ispat ediyorsan Demek ki o zaman şirkin zıttı olan İslam'ı nefye nef nef diyorsun. Bahis orada. Ha, yani o asli olan muşrikler de bir İslam'ı bozdular. Hangi İslam bozdular? O am olan İslam'ı bozdular. Pekala, am olan İslam neyle sabit oluyor? İşte orada Hangi deliller? İşte akli, misak, akıl, fıtrat, fıtrat misak. Yani doğru şirazın misak, fıtrat, fıtrat akıl. akıl. Ha. Yani bunlarla zaten. Onu dedik ki onda da ihtilaf yok. Yani bunlar sende Rabbini bilmeni sağlayacak olan bir yani bir ilim hasrı oluyor. Sen bununla Rabbini bilmen lazım. Zorunlu. Bu insandan ayrılmayacak olan bir vasıf. İbni Kaym Rahim olan dediği gibi. Asla insandan ayrılmaz. Asla. Ha? O fıtri, o zaruri akıl. O sana Rabbini gösterecektir. Onun başka yolu yok. Dolayısıyla onlar nesin aleyhine hüccet? Yani işte yani ne manada işte daha önceki e, haniflerden bahis geçmişti. Mesela bir kişi o şirk toplumu içerisinde yaşayan, o cahiliye toplumu içerisinde yaşayan bir insan o yapılan o şirklerin kötülüğünü, çirkinliğini, uygunsuzluğunu, batıllığını bilmesi gerekiyor mu? Şey gerekiyor. Bilmesi gerekir aklan Dolayısıyla ne etmesi lazım? O şirkleri bilmesi lazım, Terk etmesi lazım. Hujjet o mana. Orada hüccet oluyor akıl. Terk etmesi lazım. Yani o kendiniz onu o zamana şey edin, o zaman tasavvur edin. Bir şirk topluğu var. Adamlar yani taşa tapanlar, işte ağaca tapanlar, yıldızlara tapanlar vesaire. Sen şimdi selim bir akıl sahibi olarak demen lazım ki hani bunlar ibadeti hak edenler değiller çünkü bunlar kendileri var edilmiş. Bunları bütün bunları var eden bir üstün bir kudret var. Dolayısıyla bunlar batıl yani bunlara kulluk etmek batıl, terk etmen lazım. Ha pekala yani o üstün kudretin kim olduğunu, senden ne istediğini, nasıl bir ibadet senden talep ettiğini bilmen aklen mümkün müdür? Değil mi? Onun için sana Risalet ulaşması şarttır. Dolayısıyla o bahiste mükellef değildir. Yani ondan sonrasında asla mükellef değildir. O neyle mükelleftir? Tanıma ve şirki terk etmekte. Ondan mükellef. Ha, aklen. Aklen şirki terk etmekle mükellef. O konuda akıl onun aleyhine hüccettir. Lakin ondan sonrası yani o kimdir? İsmi Allah'tır benden böyle böyle amelleri talep ediyor, bu bu amelleri talep etmiyor, Ama bu ancak ki, neyle mümkün olur? Tabi Risalet ulaşması lazım. Dolayısıyla o bahiste mükellef değildir. Değilmiş. Ama muhakkak o şirki terk etti ya ve bir yani bir yaratıcının varlığını iman ettiği, bildiği için, ikrar ettiği için muhakkak bir şekilde ona bir ibadet sunmaya çalışacaktır. Tabi neye göre? Kendi, ha, Kendi aklına göre. Kendi aklına göre bir şey yapacak işte haniflerden gelen rivayetlerde olduğu gibi bir şekilde yani kendilerini kuma atanlar kendi yani bir şeyler yapıp yani bildiği kadar zannettiği bir şekilde Rabbine i̇badet. ibadet ediyor. Tamam. O zaman yani orada o şirkin terki neyi var ediyor? İslam'ı var ediyor. Şirkin işleyişi ise neyi, var, neyi gerektiriyor? İslam'ın bozulmasını gerektiriyor. O zaman demek ki burada hani evet bu ayetler asli muşriklerle alakalıdır lakin aslen bir fark var mı? Yani sadece bir bu bahis is, yani am olan şirk ve am olan İslam Risalet sonrası ki olan şirk ne? Am, has olan şirk ve has olan İslam Tamam yani o zaman yani bu itiraz yerli bir itiraz yani yerinde bir itiraz mı? Hayır. Değil yerinde bir itiraz değil. Ha, yerinde bir itiraz değil yani bahiste aslen bir fark yok. Hatta bunu bir adım daha ileri taşıyalım. Şimdi o kişiyle sen bu meseleyi tartıştığın zaman. Şimdi sana diyor ki bu ayetler hepsi asil muşrikler hakkında inmiş. Ha, asil muşrikler hakkında yani bunu şimdi siz nasıl... İslam'a müntesip olan bir kişi için ispat ediyorsunuz. Çünkü bunlar aslen zaten yani Allah'a iman etmiyorlar. Zaten aslen şirk koşuyorlar. Ama sizin bu ayetleri uyguladığınız insanlar bunlar Allah subhanahu ve teala ikrar etmiş. Onun gönderdiği Risaleti tasdik etmiş. Resulüne iman etmiş, tabi olmuş. Onun emriyle amel eden insanlar. Nasıl bunu uyguluyorsunuz? O zaman şimdi mesele nereden geliyor? Şimdi bu Pekela bu risalet öncesi, Bilset önceki öncesi. Ve dikkat edin, bu önemli bir mesele. Bunu iyi anlamanız lazım. Şimdi risalet öncesi o işlenen fiilleri pekela şirk diyor musun? Diyecektir ki evet, evet. şirktir. Şirkül ekberdir. Tamam. Pekela eğer biz bu biz o eylemleri şirk olarak kabul edersek ve konumu şimdi İslamı müntesip olan o şahıs. Pekela şimdi eğer biz dersek ki bu eylem şirktir. O zaman biz bu şirk eylemini, yani o şirkul ekber, ha konum şirkul ekber. Şirkul ekberi nakız olarak mufsit olarak kabul ediyor muyuz, kabul etmiyor muyuz? İlk nokta. Şimdi iki tarafta diyor ki evet, yani cehaleti mazaret görenler de, cehaleti mazaret görmeyenler de şirkul ekberi İslam'ı bozan bir nakız olarak kabul ediyorlar. Ne diyorlar? Bak dikkat et. Yani o eyleme Biset öncesi bak Risalet öncesi gerçekleşen eyleme bir bir değerlendirme, bir yargı yapıyorlar. Evet. Mufsit bak nakız. Diyorlar nakızdır. Nakız. Tamam. Yani nakız ne? Sen ona ne, ne ettin şimdi? Bir vasıf verdin ha. Onu tavsif ettin. Vasıf yani bir Sıfatı ona izafet ettin. Yani ona yargıladın, hüküm verdin. Ona bir değer verdin yani tamam. Nakız dedi. Onda ihtilaf yok. Nakız. E pekala şimdi eğer nakız ise e İslam ve şirk bir arada bulunmaları mümkün değildir. Yani o evvelinde bu konuda da ihtilafımız yok. Onlar birbirine iki zıttır. pekala şimdi o zaman eğer biz şirki nakız olarak kabul edersek ve eğer bir insan İslam'a muntesip ise hangisini ispat edeceğiz? Yani nakızın İslam'ı nakzetmesini, ifsad etmesini, bozmasını ispat edeceğiz? Veyahut da İslam'ın o nakız olan şirkle beraber baki kalmasını ispat edeceğiz? Tamam Eğer dersek ki, ha şimdi burada bak bu noktada işte cehaleti mazeret görenlerin iki sınıf ortaya çıkıyor. Tamam İki sınıf. Yani bu cehaleti mazeret görenler iki sınıf. Bir sınıf kimler? Onlarla konuştuğun zaman onlar da diyorlar ki evet şirkül ekber nakızdır. İslam'ı ifsad ediyor. Pekala. Ama o nakız nedense nedense bir türlü o şirki işleyen kişiyi İslam'dan ihraç etmiyor. Ne yaparsa yapsın. Ve mazeret ne? Cehalet. Cehalet. Yani bir mani olarak getiriyorlar Diyorlar ki bu insan cahildir dolayısıyla asla. Yani onun İslam'ını istisap ediyorlar. Tamam yani oradaki meseleyi anlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani bir İslam asıl itibariyle İslam'ı sabit. Sonra bir şirkul ekber türünden bir fiil işliyor. Şimdi iki şey bir araya geldi. İslam'ı ve şirki. Ama bunlar bir arada durması asla mümkün olan iki şey değil. değildir. Yani biri diğerini zorunlu olarak def ediyor. Ama şimdi cehaleti mazaret görenler diyorlar ki biz burada ne İslam vasfını istisap ediyoruz. Yani yine Müslümandır şirkiyle beraber. Yani bu aynı. Diyorlar ki suyun içerisine necaset karıştı. Ama biz yine suyu temizliyoruz. Yine temizdir su. Velev ki içine necaset karışmış olsa velev ki o necaset o suyu ifsat etmiş olsa da Aslen hani denilmesi lazım ama diyorlar ki yok ifsad etmiyor. Yine o su temizdir. Ha şimdi burada iki sınıf işte ha bu, bu cehaletçilerden. Biri bir sınıf bir türlü o mufsidi amel ettirmiyor. Etkili kılmıyor yani. Bunun şimdi bu yani burada aslen yani bu sınıfta veyahut ikinci sınıfı da diyelim ki anlı farkı göresiniz. İkinci sınıf kimler diyorlar ki evet böyle yani bu aynen böyledir. Şirk nakizdir, İslam'la bir araya asla gelmez. Dolayısıyla aslında şirk İslam'a isabet ettiği zaman o zaman İslam'ı bozar. Lakin bu böyledir yani doğru olan budur. Lakin şer'i delil var. Yani biz şer'i delilden ötürü yani şer'i delil ne diyor? Burada cehaleti mani kalıyor. Şer'i delil mani kıldığı için biz bu hususta ne diyoruz? Diyoruz ki, bu şirk İslam'ı isabet etmiş olsa dahi cehalet manisi o şirkin etkisini İslam'dan def ediyor. Şerî delile binaen. Aynı bu yani su misalinde şimdi mesela su misalinde necaset suya karışmış. Sen diyorsun ki bu su yine temizlik vasfını sürdürüyor. Temizlik vasfını onda yani düşme ve zahil olmamıştır. Niçin? Çünkü icmaen. Senin şer'i deliline icmaen diyorsun. Çünkü icmaen o suyun vasfı yani kokusu, rengi ve de tadı değişmiş olması lazım. Değişmediği takdirde temizdir. Ha, temizdir. tabi şimdi burada büyük çok su, az su sen şeyleri var. O fıkıhtaki ihtilaflar. var ama asli itibariyle kast edeyim. Asli itibariyle. O zaman sen orada yani o ne cesedin etkisini def ediyorsun. Çünkü şer'i delil onu etkisiz kılıyor. Ha, necaseti etkisiz kılıyor veyahut da ve Excel ulemanın getirdiği kulleten hadisi. Değil mi? Kulleten bir ölçü getirmişler. Çok su kulleten miktarı üzerinde az su kulleten miktarı altındadır. Necaset suya karıştığı zaman o suyu ifsat eder eğer kulleten miktarından fazlaysa. İfsat etmez eğer kulleten miktardan Az ise veyahut da getirdiği delil yani şer'i bir delil değil. ve da işte diğerlerin yani bu şer'i delilden ötürü ne diyorsun? O mufsidin etkisini def ediyorsun. Bu da ikinci fırka. Ha bu iki fırka nerede ayrılıyorlar? O cehaleti mazeret kabul etmenin akabinde ayrılıyorlar birbirlerinden. Çünkü şer'i delile dayandıran fırka ne diyor? Diyor ki bir şer'i delile binaen. O şirkin, Şirkul Ekber'in İslam'ı ifsad etmesini engelledik. Bunu biz yapmıyoruz. Şar'ı yani bunu böyle beyan ettiği için. Şer'i deli bunu böyle gerektirdiği için engelledik. Ama ne? Şer'i delil nedir? Onu zapt etmek lazım. Bir. ikincisi manidir. Dolayısıyla mani ne eder? Evet yani hükmü def eder. Lakin aynı zamanda ne? Hüccet ikamesinde gerekli kılar. Ve hüccet ikamesi acilen yerine gelmesi gerekir. O hücet ikamesi sonrasında, eğer şayet o şirki baki kalırsa mani kalkar ve tekfirde vacip olur. Bu şeri delil gerektiriyor diye diyenler ha. Bir de ikinci o diğer ilk sıklettiğim o onlar meseleye nasıl yaklaşıyorlar? Onlar da diyorlar evet, şirkül ekber nakizdir. Onlar evet bu konuda şeri deliller vardır. Lakin hiçbir surette nedense. O şerit delileri işletmiyorlar. O maniyi ortadan kaldırmıyorlar. Sürekli yani orada bir cehalet mazeretine sığınarak hiçbir zaman ne beyan ediyorlar ne hücret ikamesi yapıyorlar ne de insanları yani muşrikleri tekfir ediyorlar. Ha çünkü hücret ikamesinden sonra artık tekfir hükmü ne olur? Vacip olur. Eğer yani hücret ikamesinden sonra hala o şirkinde devam ediyorsa o zaman tekfir etmen vaciptir. Ha şimdi burada bu ilkler bak. Ha şimdi bu iki fırka, o iki fırkın ikincisinin ihtilafını ne diyoruz? İhtilafını kabul ediyoruz. Çünkü görüşleri neye dayanıyor? Şer'i delile dayanıyor. Yani görüşleri hevai olmadığı için, nefsani olmadığı için şer'i delil bunu gerektiriyor. Evet, mukaddimede biz onu mukaddimesinde ittifak halindeyiz. Yani şeye kadar o şirkle İslam'ın buluştuğu yere kadar evet. Aynı meseleye aynı bakıyoruz. Yani o fiilin şirk oluşu aklen de şirkin yani o ismi alması bundan ötürü yani o şirkin nakız oluşu İslam'ı temelin esasdan boz bozduğunu vesaire o konuda hep ittifak halindeyiz. Lakin o şirk İslam'ı bozarken bozmak üzereyken onlar diyorlar ki dur burada şarih delil var. Mesela zaten vad hadisi gibi ki en güçlü delilleridir. Bu bahiste o, ona, o ve ona benzer deliller getiriyor diyorlar ki bak burada şari cahil olanlardan bu hükmü ben etmiştir. Burada biz durmamız lazım. Ha şari delil onları izledikleri yani yürüdükleri yolda ha o meslekte durdukları durdurdukları için şari delil onları durdurduğu için onların ihtilafı nedir? Makbuldur. Ama ihtilafları makbuldur. Yani onlar iştihad etmiştir ihtiyatlarında ya isabetlidirler veya isabetli değilleri. O bahistendir. Lakin ilkler ilkler işin hakikatı kimin yolunu izliyorlar? Orada bir telbis var yani. Ya, kandırıyorlar. Ne, ne, hangi aslen kimin yolunu izliyorlar? Eşariler yolunu izliyorlar aslen. yani. O görüşte yani umumen cehalet, mazret yani mazret kabul edenler, eşarilerin bir etkisi var. Umumen ha. Ama yani bu ilk bahsettikler bunlar eşarın yolunu izliyorlar. Ne manada çünkü? Çünkü onlar evet bu şirktir diyorlar ama hakikatini aslen o eylemden çekip alıyorlar. Onun için onu müdahale etme ihtiyacını hissetmiyorlar. Yani şirk olarak isimlendiriyorlar. Lakin o şirk sanki adete hakikati olmayan, boş olan yani aslen, o, o kişi aslen fiilinde yani sanki yani o işlenen fiil aslen yargılanmıyor gibi. Ha çünkü neye getiriyorlar? Yani şey olarak diyorlar ki bu şer'i delil ile isbata muhtaç. E peki ondan evvel ondan evvel o eylem şirk değil mi? Şirk? yani sen de diyorsun nakızdır ama o nakız oluşunu işletmiyorsun. Nakız oluşunu işletmiyorsun. Yani nakız ne demek yani? Bozucu, ifsad eden o etkisini işletmiyorsun bir türlü. Hiçbir surette. Demek ki o zaman aslen hakikatinde yani onun o etkisi sende yok. Yani nasıl eşariler diyorlar Risalet öncesi eşyanın bir değeri yoktur. Yani. yani ne iyidir ne kötüdür. Ne bozucudur ne de yapıcıdır. Ne mufsittir ne muslihtir. Yani bu yargılamar eşarilere göre Risalet öncesi yoktur. Ha aynı bunun gibi diyorlar ki yani burada Şeri delil beyan evvelinde hücret ikamesinden önce ve biz yani bu eylemi yargılayamayız. Ama hüccet ikamesini de hiç yapmıyorlar. <gülüyor> yani yani bu görüşe sahip yani bu bu şekilde düşündüklerin delili orada ha çünkü yer diğer fırka gibi onu şeri delile dayanarak yapsalar o zaman hüccet ikamesini yaparlar. Yoksa sen onda ihtilaf halinde değilsin ki yani bir insan şimdi Allah'tan başkasına ibadet ettiği zaman yani ihtilafsız olan meseleler. Açıktan yani Allah'a mahsus olan secdeyi şeyhine yapıyor. veyahutta da Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyi biri geliyor diyor ki bu helaldir bize, mubahdır, O da o bahiste, yani o şeyde, tahlilde ona tabi oluyor, itaat ediyor. Diyor evet, eğer sen diyorsan haram değildir. Haram değildir. Açık ha. İhtilaf yok. Şimdi bu şirk, şirkül ekber ama sen şimdi o insanın İslam'ını ispat ediyorsun. Nasıl mümkün? Şirkiyle beraber İslam'ını ispat etmen. Nasıl mümkün? Ha cahil. Tamam cehaletinden yapıyor. E tamam o cehaleti def etmen gerekmiyor mu? Yani o arız bir şey. Değil mi? İsabet etmiş. Yani o arız bir şey olduğu için sen zaten mani olarak kabul ediyorsun. O yani defi mümkün olan bir şey. Niye def etmiyorsun? Adamlar var. Yani o ilk fırkadan kastettiğim o... İlk fırkadan ona cahaletçiler, ce bunlar yani yıllardan beri adam aynı şirk üzerinde ama hep Cahil. İslam'ını ist istisap ediyorlar. Niçin cahildir? Yazmının e, o, o şirkin demek ki yani onların asıl itikadında, inancında aslen o şirkin bir kendi içinde bir hakikat yok. Yani o ancak neyle sabit olacak? Yani şeri delil ile şeri delil de var zaten ama ne yani onu işletmek istemiyorlar yani bu bahiste yani eşarilerin yolunu izliyorlar için gerçeği ama dediğin gibi şerî delil ile mesela yaklaşanlar bunların ihtilafı makbul he. İhtilafı makbul yani şimdi bu cehalet meselesinde ihtilafın püf noktası nerede olduğunu anladınız mı delil he. cehalet mazari. ha yani o ihtilaf aslında orada düşüyor yani şirk nakızdır. Çünkü biz yani bu asli müşrikler bu bir mesele bu anlaşılır değil mi? Yani asli, bu ayetleri asli müşrikler hakkında doğru kabul ediyoruz. Lakin bahiste bir fark yok. Çünkü asli muşrikinde bozduğu nedir? İslam. Am İslam, İslam, İslam. İslam. Tamam o da yani İslam'ın aslını bozuyor. Yani tabirler şey getirirsek birbirine denk. Yani asli müşrik ne diyor? İslam'ın aslını bozuyor. Ha o yani bir ümmete mahsus olan müşrikliğe, yani has müşrikliğe ne ediyor? İslam'ın has olanı bozuyor. Yani has ne falan, Özellikle işte sonları şeriat ile gelen, son evet. resulle gelen İslam dinini bozuyor yani. Dolayısıyla arada bir yani hakikatte esaslı bir fark yok. Evet. Onun için elbette bu ayetleri de İslam'a mültesip olan bir müşriğe olarak Getirebilirsin Ama özellikle İslam'a muntesip olan müşrikte asıl mesele nerede? O şirk nakız mıdır değil midir? Değil mi? Çünkü İslam asıl olan İslam diyorsun. İslam'a muntesip olan bir kişi de asıl olan nedir? İslam'dır. Peki ya sen şimdi o İslam'ı eğer ondan nef istiyorsa ve hatta edeceksen burada dediği gibi o zaman net etmesi lazım? O onda hasıl olan o sıfat nakız olması gerekir değil mi? Ancak o zaman sabit olanı bozabilir. E o zaman şirk nakız mıdır? Şirkul Ekber nakızdır. Onda ihtilaf yok. O zaman o şirkul Ekber tek şimdi mesele nerede burada? O nakız olan İslam'ı bozarken o zorunlu mudur? Yoksa araya şartlar tahkuk etmesi gerekir mi? Tam mesele orada. Ha, birileri diyor ki Hayır burada şartlar tahkuk etmesi gerekmez. Maniler yoktur. Çünkü o şirk ne eder? İslam'ı bozar. Her haliyle yani. Ha diğer bir tayfa diyor ki hayır burada şartlar var olması gerekir. Fırka. Şimdi bu fırka içerisinde de yani cehaleti mazeret görmeyenler onlar arar. Bu da elbette teferruatı var. Bu gelecek daha sonra bu görüşün. Elbette o, o teferuata riayet etmeyenler azgınlar da var çok. Hatta ekser onlar. Yani bu görüşün <gülüyor> içerisinde teferuata riayet etmeyen azgınlar ekserdir. Ama cehaleti mazze kabul edenler de yine iki. Fırka. Doğru. Şimdi bir fırka diyor ki biz bunu dememizin sebebi çünkü o şartların oluşması gerektiğini ve manilen kalkması gerektiğini şari emrediyor. Yoksa eğer bu böyle bir emir olmasa böyle bir şer'i değil olmasa biz de derdik ki şirkü'l ekber İslam'ı nakz ediyor ve kim şirk işlerse muşriktir. Çünkü aslen bütün onun evvelinde olan bütün o evvelki bahisler onu gerektiriyor. Lakin burada ne şer'i devril bir şer'i bir delil yani mahsus şer'i delil devreye giriyor. Cehaleti mazeret olduğunu gösteren deliller var. Bu bir fırka. Bunlar şerî delile dayandıkları için bunların muhalefet ihtilafları sæidir ha. Ama bir fırka ne diyor? Bir fırka hev'iyasına göre, nefsine göre yani. Bu o şirk, o şartlar ve maniler meselesinin arkasına saklanarak aslen hakikatte şirki boşaltıyorlar. Yani şirki hakikatinden boşaltıyorlar. Sanki bir şey değilmiş gibi onu değerlendiriyorlar. Dolayısıyla da Şirk işlediği zaman bir insan onu etkili kılmıyorlar hiçbir surette. Aynı eşarilerin yaptığı gibi. Eşariler de aynı bu şekilde eşya yani ancak ne zaman biz buna hükmederiz? Deli. Ha, deli geldikten sonra hükmeder. Ondan evvel bunun bir mahiyeti, bir e, hakikati yoktur. Anlaşıldı ha? Ondan sonra işte buna da artık yani tabii şimdi bu yani işi çözmüş değiliz. Tamamız <gülüyor> işi çözmüş değiliz. Ama yani ihtilafın nerede olduğunu anlamanız babından önemli bu. Ha sonra da burada Şeyh Ali bin Kodayır söylediklerini destekleme mahiyetinde şeyhlerin sözlerini şahit olarak getiriyor. Faslun. Faslı bunun ne hepsi yani görüşü destekleme mahiyetini ulemadan getirdiği sözler ve bu uleman sözlerinin arasında tabi yani onu artık gördünüz icmaatı şey diyor. Yani ulemanın nakletti icmaları özellikle zikretmeye çalışıyor. Ve kâle ibn-i Suhman fi keşf-i şubh edeyin ve fâd teqaddeme enne âmmetel kuffâri ve müşrikîne min ahdi nûh'in ile vaktine hâdâ cehîlu ve teavvalü ve ahlul hulûl ve ittihât kebni l-arabî ve ibn-i l وَالتِلْمِسَانِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ صُوفِيَّةَ اَوَّلُوا وَاِبَادُ الْقُبُورِ وَالْمُشْرِكُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ مَحَلُ الْنِزَاةَ اَوَّلُوا اِلَا اَنْقَالُ وَالنَّصَارَةَ اَوَّلَتْ e Burada yani İbn-i Suhman Rahimullah bütün kafile, müşrikler noktan bu zamana kadar yani bir şekilde cahil idiler tevil ettiler ha? ve hulul ehli, ittihat ehli de bunlar da tevil ettiler kabir şirkini işleyenler Muşriklerde hepsi bir şekilde yani tevil ettiler. Yani hiçbirisi aslen yani ne burada maksat ne? Hiçbirisi şirki kastetmedi yani yaptığı işlerde şirki kastetmiyorlar. Allah subhanahu anh başkasına bilinçli bir surette hani kasten biz Allah'ı bırakalım da Allah'tan başkasına ibadet edelim. Ee, ona yani yani kastet burada nerede? Yani müşrik olalım, Aa, kafir olalım. Biz Allah'tan başkasına ibadet ederek müşriklerden olalım kastıyla bunu yapmıyorlar. Onlar hepsinin kastı ve tevillerine yönde biz bu yön bu şekilde Allah Subhanahu wa taala'ya kulluk yapacağız. Biz Müslümanız yani. Ta yani o kastediyor. Yoksa elbette fiili zaten mesele o nerede orada kasıt meselesini o daha gelecek. Kasıt meselesinde yani o fiili kastediyor mu etmiyor mu? Allah ortak koşarken fiili kast ediyor mu? o fiili kast ediyor mu? Kast etmiyor mu? Mesele orada. Ama tabi burada bahis ya yani bunlar her biri bir sureti tevil ettiler veyahut cahildiler. Yani yaptıkları işi şirk koşalım diye kafir olalım diye yapmıyorlardı. O maksudu. Ve kâle şeyh-ü ibn-i rahimullah bel inne ehl-el fetrati el lem teblughum risâletu ve'l-kur'ânu ve cahiliye la yusemmavne muslimine bil-icma'ı La yusemmewne muslimine bil icma. Yani kim? Fetret ehli. Fetret ehli malum. Çünkü Allah'ın Resul gibi varmamış. Lakin burada şahitine Risalet kendilerine ulaşmamış olanlarda ha, burada dile getiriyor. Ve mâtu alel cahiliye la yusemmewne muslimine bil icma. Yani icma'yı naklediyor. Kim icma'yı naklediyor? Şeyh İshak İbn Abdurrahman Rahimullah. Yani bu Şeyh Abdurrahman İbni Hasan'ın oğlu Şeyh İsa'k. Ve la yustagfirullahum ne edilir? Onlar için istifar edilmez. Ve inne mekhtelefe ahlul ilmi fi te'azibhim fil ahira. İhtilaf nerede düşmüştür? Ahirette azap edilir mi edilmezler mi? Yani bu ihtilaf da kimler arasında? Yani mutezile ve diğerleri arasında. Çünkü Mutez diyor ki ahirette azap edilir. Yani akıl hüccettir ve her haliyle şirk koşmuşsa dünya ahirette azabı hak eder. Diğer fırkalarda da Risalet ücretini şart koşuyorlar azab için. o kâle Abdullah ve Hüseyin Ebne-u Şeyh bu İmam Muhammed bin Abdülvahab'ın oğulları Abdullah ve Hüseyin. Ebne-u Şeyh Muhammed bin Abdülvahab rahimullah men mâte. Yani Abdullah ve Hüseyin diyor bunu. Men mâte min ehli şirk. Tabi bu özellikle yani İmam Muhammed bin Abdülvahab rahim olan kendi oğullarından Veyahut da torunlarından gelen söz ama oğullarından tabi daha değerli. Gelen sözler ne manada çok önemli? İmam Muhammed bin Abdülhabib Rahimullah'ın evet. görüşünü, görüşünü tahrir etme noktasında önemli çünkü onun görüşünü elbette en iyi bilecek kimlerdir? Oğullar yani çünkü oğulları onun ilk derecede talebeleri ondan okumuş olanlar. Dolayısıyla elbette yani babalarının, hocalarının muradı nedir? Bir sözde onlar en iyi bileceklerdir ve biliyorsunuz İmam Muhammed Ağaflı rahimullahın sözleri hakkında ihtilaf var. Yani cehalet cehaleti mağzret görenler de onun sözleriyle deli getiriyor, görmeyenler de onun sözleri deli getiriyorlar. O mahiyeti önemli yani. Şimdi diyorlar ki ben maddeni ahli şirki. Kabla buluğu hadi dâwâ. Yani hadi dâwâ tabi kasetlerin ha nijet nijeti tabi dâwâ. Kabla hadi dâwâ. فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهر أنه مات على الكفر تمام مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة داود ولاش ممش ناله كمدي الارضية فل يف الذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك شرك إشلدي معروف ساء ويدين به وأو شرك دا دين دي مش ساء ومات على ذلك bu hal üzere ölmüşse o zaman ne? فَهَذَا ظَاهِرُهُ اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفرُ فَلَا يُدْعَ لَهُ وَلَيُضَحَّ لَهُ وَلَا يُتَصَدَّقُوا anhu. Yani ona ne? Aynı zamanda bu hükümlerde terettüp eder diyor. Bir yani zahiri olan yani şirk küfür üzere vefat etmiştir. Velev ki kendisine davet ulaşmış olsa daha. Yani kendi davetlerini kastediyorlar tabi. Yani Necitli tevhid davasını. Ama ona dua edilmez. Onun için kurban kesilmez ve onun için... Tasavvufcuda da bu olmaz diyor. Wa emma hakikatu emrihi. Ama hakikatına gelince diyor. Fe illallahi taala. Fe in qamat alayhi fi hayatihi eğer hayatında hüccet ikamı edilmişse ona yani beyan belki birisi beyan etmiştir bilmiyoruz. Eğer birisi beyan etmişse fa anade wa anade ve inatlaşmış, fe hada kafirun fe zahirul batin. O zaman bu zahiren ve batinen kafir. Ol. Kafirdir. وَاِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ taala. Yani o zaman biz onun dünya ahkamında şirk üzere ölmüştür. Ondan maruf olan şirk eylemiydi. Ve bu şirki de dine biliyordu insanlar. Ondan bilinen bu yani. Ha bu hal üzere vefat etmişse yani tövbe etmeden, bunlardan rucu etmeden, yani tövbe etmeden o zaman biz de onu şirk üzere ölmüş kabul ediliriz, ederiz. Şirk üzere ölmüştür. Şirk üzere ölme hasabıyla da zahiri bu yani. Dolayısıyla bir moşil geçin yani ona istifare edilmez, onun için dua edilmez, işte onun için kurban kesilmez vesaire, tasaduk edilmez vesaire. Ama hakikatı gerçekten yani öyle mi değil mi onu da bilemeyiz yani onu da cezmetmiyorlar. Çünkü mümkündür birisi ona hücret ikam etmiş olabilir. O zaman hakikatine de kafir, ahirette yani ebedi cehennemliktir ve otom hatta belki yani yani burada insanlar arasında mağruf olan ama belki yani ölümden evvel belki rücu etti, tövbetti, tek başına belki ölmüş olabilir. Yani etrafında kimse olmaymış. halde öyle de oluyor. İnsanlar uzun zaman şirk üzere yaşıyorlar. Belki son günlerinde terk ediliyorlar. Sonra kendi evinde mesela sadece Rabbi ile baş başa. Ne ne olduğunu ne biliyorsun? Belki tövbe etti vesaire, rücu etti. Yani el-muhim hakikatı o yönde de o yönde de Allah'a kalmış. Ha? Ama ondan malum olan ne? Şirki. Dolayısıyla sen zahiren dünya ahkamında şirk, evet. müşrik olma. Yani müşrik olarak muamelede bulunuyorsun. وَقَالَ اَبْنَا اُشْيخِ مُحَمَلِ اَبْنَ عَبْدِ وَحَبِ وَحَمَدَ اَبْنُ نَاصِرَ اَلِ مُعَمَّرِ Bu da yine yani... Necidli davet, tevhid davasının büyük ulemasından. Hamad ibn-i Nasir, el muammer, rahimallah. Diyor ki, İzâ kana ye'amelu bil kufr ve şirk, e, li cehlihi şey ademi men yunebbihuhu. Bu, şey yani bu söz dediğim gibi yani İmam Muhammed Abdülrahab'ın görüşünü tahrir etme babında önemli. Ha? İzâ kana ye'amelu bil kufri ve şirk eğer küfür ve şirk işleyen birisi cehaletinin ötürü bilmeden yani hataen ev ademi men yunebbihu veyahut da onu tembiyen yani onu bu konuda öğütleyen onu bu konuda düzelten ıslah eden birisi yok. Mesela şu zamanda olduğu gibi şu zamanda da aslen yani en yaygın hal bu insanlar şirke dalmışlar lakin onları o, bu şirktir Allah'tan korkun bunu terk etmeniz lazım falan diyen kimse de yani Rabbani ulema da yok. Rabbani davetçiler ilim talebeleri yok yani. Var olan az yani, az. Yok demeyelim, az. Ne diyor bak şimdi? "Lâ nahkumu bi küfrîhi hattâ taqûmu alayhi'l hüccah." Ona küfür hükmünü vermeyiz hüküye hüccedi kamisi var olunca kadar. "Velâkin lakin lâ nahkumu bi ennehu muslim. Lakin müslim olduğunu hükmetmeyiz. Şimdi neyi kastediyor burada? Mutezile gibi menzile yani o bir iki menzil arasında hmm. menziledi mi kastediyor? Yok. Yani ona küfür, yani tekfir etmeyiz. Ne manada? Yani küfür ismini ilhak etmeyiz. Küfür ahkamın üzerine uygulamayız. Yani demeyiz bu dünya ve ahirette kafirdir. Böyle demeyiz. Ama İslam hükmünü de vermeyiz. Yani şirk üzere ölmüştür, vefat etmiştir deriz. Çünkü küfür ve şirk işliyordu. Tabi şahit nerede? li cehlihi. Yani aslen o ne? Ya cehaletinin veyahut da işte yani bildiği oydu Ama yine de şirkin hakikatı kendisine var olduğu için şirke ile hak ediyorlar. müşrik ismini veriyor. Ama tekfir de etmiyor. Çünkü tekfir için ne lazım geliyor? Hüce dikamesi. Tamam. Burada da yine yani bunlar dediğim gibi bu sözler yani İmam Muhammed Abdullah ve görüşünü tahrir babından önemli. Çünkü elbette ondan sonra gelen ulema onun yani bu Muhammed bin Nasir Rahimullah daha sonra yani oğullarından okumuş olan birisi. Ve nakalel akhavayn ve naklul akhavayn olması lazım. Yani nakale değil de nakl. Ve naklul akhavayn Latif ve İsaq İbni Abdurrahman ve İbni Sohman. Nakaloo an İbni Al-Qayyim. Onlar yani İmam Şeyh Abdurrahman İbni Hasan'ın, oğulları Latif ve İsaq ve İbni Sohman. Rahimullah. Bunlar nakletmişlerdir. Kimden? İbni Kayyım'dan rahimullah'tan. El-İjma'a ala anna ashabı al-fatarati ve ma lem tabloğu da'wa أن كلا النوعين كيد ترده la yuhkamu bi islamihim islamlarına hükmedilmez. Ve la yedhuluna fi musamma'l muslimin hatta inda man lam yakfur ba'dahum. Hatta bazen tekfir etmeyenler de onları İslam musammasına dahil etmiyorlar. Bahis olan kimler fetret ehli. Bu zaten yani ihtilaf yok. Lakin burada ashâitlerde lem tabluğu da'va. Davetinde kendisine ulaşmış olanlar da bahsediyor. İbn Kayyim rahimehullah bu kitabı tabakatı var ya Tariqul Hicret'ten kitabında. Orada geçiyor bu sözü. Enne kille ennu bu iki türde hem fetret ehli hem de kendisine daha ulaşmış olan la yuhkamu bi islamihim islamı hükmedilmez. Ve la yadkhuluna fi musamma'l muslimin hatta inda man lam yakfur ba'dahu. Hatta bazen tekfir edenler de dahi onu yani tekfirden geri duruyorlar lakin İslam hükmünü de ispat etmiyor yani şirk hükmünü ispat ediyorlar. واما الشرك فهو يستق عليهم واسمه رحم الله، الذي عليه شيخ الإسلام وإخوانه من أهل السنة والجماعة من إنكار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم وذكرهم الأدلة من الكتاب السنة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده وقال والألماء رحمه الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد شهادتين أنه لا يكفر بجهله وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون فلم يرفع عنهم إقاب الله بجهلهم كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض إلى قوله إلى عذاب السعير يعني بلد ذينا ne diyor Şeyh Abdurrahman? Yani ulema kitaplarında, fıkıh kitaplarında murtet, murtetin hükmü babı açmışlardır. Ve bu, bu babta da ilk olarak zikrettikleri Şirk koşanlar. Yani kim Allah'a şirk koşarsa murtet olmuştur derler. Ama bunda bir cahil değil ise takidi getirmiyorlar. Demiyorlar eğer cahil değil ise ve şirk koşarsa. Ya otta kast şirk koşarsa hata en şirk koşa hata hata etmeden şirk koşarsa mürtet olur diyorlar ki kim yani Allah ortak koşarsa mürtettir. O ve O, bilmez ki onun yanında iki şahadet yoktur. O, kafir olmaz ki onunla. Allah, onu kitabında Sonra, Şeyh rahimullah, ve zikr Sonra, Şeyh rahimullah, ve zikr Şeyh ve yani burada bütün mezhep ulemasından bahsediyor ha. Ebu Batay rahimallah. La yumkünü hasruha minel eqvali vel feali vel etikadat ennehu yakfuru sahibuha velem tuqayyidu zâlike bil mu'anit. Mu'anit ile yani inatçıyla. inatci kim? Yani kendisine ilim ulaştıktan ulaşmış. sonra ulaşmış olana. İnsan ancak kendisine ilim yani ulaştıktan sonra inatcı olur. Yani mu'anit burada ولم يقيد ذلك بالمعاند، فالمدعي أن فالمدعي أن مرتكب الكفر كفر إرتكاباً متأوولاً أو مجتهداً أو مخطياً أو مقلداً أو جاهلاً ينبه هالردا كفر إرتكاباً معذور معذوراً أو إتاداً ديا ناداً مخالف لكتاب للكتاب, للكتاب والسنة والإجماع بلا شك kitap ve sünneti ve icmaya muhalif olmuştur. Aykırı davranmıştır. Ve kâle aydan, tekaddeme kelam ibn-i fi cezmihi bi kufri lezîne vasıfen bil cehil fi mertekabuhu minel gulûfi al-kubûri nakalahu anhu ibn-i kayyim mustahsinen Bu da yine ibn-i yani eski hanbelilerden nakil getirmiş. O da cehalet ile vasıflandırmış olduğu birilerini küfür ola yani küfürize olduklarını cezme diyor kimlerde bunlar yani fi mer takabuhu min al guluh fil qubur bunda ondan İbn Qaym rahimullah naklediyor Mustahcen Allahu yani onu kabul ederek istihsan ederek yani güzel bularak. Ve İbn Taimi rahimullah ismi şirki yıbute, Qabla resaleti, Lénehu yüşrıkubir Rabbi ve yâtilubihi. Bu söz daha önce geçmişti. Bu tabi açık İbn Taimi açık bir sözü şirk ismi risalet öncesi sabit olur. Ve sebebi niye risalet önce sabit olur? Çünkü şirk işliyor. Yani şirkin hakikatı var oluyor. Dolayısıyla da ismi, ismi hak ediyor. ismi kendisine ilhak ediliyor. Kale şeyhu Ebu Batayn fi ta'likiha ala kelamin li ibni Teymiye kale fakat cezeme ey ibni Teymiye rahimullah fi mevadi'a kethiratin tekfira men fe'le ma zekarahu min envai şirk وحكى إجماء المسلمين على ذلك ولم يستثن الجاهلة ونحوه فمن خص الوعيد بالمعاند فقد وأخرج الجاهلة والمتأولة ومقلدة فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين والفقاه يصدرون باب حكم المرتدي بمن أشرك بالله ولم يقيد ذلك بالمعاند وهذا أمر واضح ولله الحمد وقال الشيخ اللطيف في المنهاج وأما الدعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر وتقدم عن الشيخ ابن تيمية أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلى قتل وقد أجمع الألماء والمفسرين والأهل اللغة والتاريخ على تسمية العرب قبل البئثة بمشرك العرب Mesela emmâ nefhül islami ammen tellabbese bi fe li ennehu mâ ziddân ilâ Ha burada o zaman şimdi Şeyh Ali İbn-i neti Birçok söz getirdi. Tabii sözden hepsi kim ait? Hep Necdi, necdi, necdi alimler ait. Evet. Hepsi Necdi ulemadan. Getirdiği diğer âli yani i̇bn Temiyeden olsun, İbn-i olsun veyahut da burada İbn-i İbn Akil'den mesela getirdi bir nakil var. Bu söz var. Bunlar da yine kimlerden nakledilmiş? yine necdi ulemadan nakledin. Onlar onu yine o sözleri naklediyorlar. Dolayısıyla aslen netmek gerekiyor. Yani bu sözlerde yine asıl kendi kaynaklarından şey edip yani inceleyip gerçekten burada nakledildiği şekilde onlar söylüyor mu yoksa o mana orada yani şey mi geçiyor? Yani nas sen mi bunu diyorlar yoksa bu bir yani istinbat mı vesaire? Dediğim gibi bu meselede ulemanın yani bu manada Şeyh Ali bin Hudeyr veya Biraz yani kusulu davrandıkları nedir? Kendilerinin necdi ulemaya takriben ha kısıtlamaları hasretmeleri ama bunu tabi nasıl şey edebilirsin mazeret beyan edebilirsin çünkü bu bahisleri onlardan önce kimse işlememiş. Dolayısıyla istesen de istemesen de sen de yani yani de bir araştırma yapın mesela bir araştırma yapın bu mevzularda önünüze çıkacak olan sözler daima bu ulemaya aittir. Başka yani eskilerin özellikle bu bahisleri konuştuklarını bulamayacaksınız. Çünkü onların döneminde bu meseleler konu değildi. Hatta ondan evvelkilerin dahi, yani bu konularda takriben hiç sözleri yoktur. Sözleri nerede vardır? Esme ve sifat mesela sözler vardır. Ş Ahkamın yani şeriatın yani terkinde veyahut da şeriatın varlığıyla beraber amellerin terki falan. bu konularda sözleri var. Lakin özellikle hususen yani bu dinin aslı yani Şirkül ekber cehalet mağazet midir değil midir vesaire bu meselelerde eskilerden söze yani ulaşman Allah mümkün değil. Dolayısıyla istesen de istemesen de yani istesen de istemesen de bu meselelerde bir şekilde bu ulemaya müracaat etme mecburiyetindesin. Tabii zaten mezhep olarak menheci olarak uleman ve bu Necdi ulemanın şeysinin görüşünü kabul ettiğin zaman zaten yani onlarla yani istişattı bulunacaksın bu çok da garipsenecek bir şey değil ama Necdi ulemanın yolunda gitmiyorsan yani meneccine paylaşmıyorsan yatım evet menini paylaşmıyorsan o zaman bu bahiste yani söz bulman zor olacak yani öyle bir mazeret ha. Böyle bir madriyet sunabiliriz. Tam burada bırakalım, yorulduk artık. Subhaneke Allahümme ve ve hamleke neşerle la illa